Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Sera ve Derya Tolga'ya ve Haluk Ara'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet bugün e, baharın başlangıcı arkadaşlar hoş geldiniz. Daha doğrusu yarın. Yarın değil mi evet, 21'e? Uluslararası Nevruz günü yarın. Bugün de uluslararası ırkçılıkla mücadele günü veya yarın. Onu da karıştırıyor olabilirim. Evet. Ayrıca bakarız. Evet. Baharın başlangıcı evet. konusunda İstanbul'da şaşırtıcı bir hava değişikliği oldu. <gülüyor> Doğru. Birdenbire Birden soğudu. 23 <gülüyor> dereceden 12 dereceye evet. indik. Değil mi? Evet. Ee, şu anda telefon hattımızda Okan Tüysüz hocamız var. Okan hocam merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Sizinle uzun zamandır görüşmüyorduk. Ee, evet. yani e, memnunduk da görüşmediğimiz için hocam <gülüyor> <gülüyor> evet ama bugün evet, ne kadar geç görüşürsek o kadar iyi doğru doğru ee, Tabii farklı konularda görüşmek e, her zaman bizi çok sevindirir ama deprem için e, danışma telefonlarından uzak kaldık bu ara e, acı payamda denizde acı payamda 5.7 büyüklüğünde bir deprem evet. meydana geldi. Sabah saat 9.34'te. Ee, biraz bilgi rica edebilir miyiz? Stüdyoda Tabii. Elvan ve Argun da var. Merhabalar ben hocam. Merhabalarımı gönderiyorum. Merhabalar. Ee, ben bu deprem alakalı çok fazla bir bilgi edinemeyiz. telefonla ulaşabildiklerim dışında. Çünkü arazim e, bilgisayar da yok. internette olmadığı için çok fazla. Fakat yani anladığım kadarıyla bu e, ...USGS'in... ...Amerikan Siyoloji Kurumu'nun... E, ...5.7 olarak... ...düzelttikten sonra verdiği... ...daha önce 6.2 olarak... ...Avrupa Sismoloji Birliği'nin verdiği... ...ve e, AFAD'ın da... ...5.5 olarak verdiği bir deprem... E, ...bu deprem... ...yaklaşık 6.5 ila ...10 km arasında derinlik verilen... ...bir deprem... E, Bulunduğu yer açısından baktığımızda aşağı yukarı e, Acı Payam yani Fethiye ile Burdur arasında yer alan bir kesimde e, yer alıyor. Bu iki ilçe için söylüyorum Fethiye ve Burdur ilini. E, buralar aslında 1970 ve 71'de 7 ve 7.1 büyüklüğünde iki tane depremin olduğu yerler. Ve bu iki e, yerleşim yeri arasında da bizim Fethiye Burdur fayı olarak adladığımız çok parçalı ve geniş bir alana yayılmış bir fay zonu var. Bu sabah olan depreme baktığımızda Kuzey-Batı-Güneydoğu uzanımlı. Normal bir fay olduğu izleniyor. Fay çözümleri öyle gösteriyor. Tabii 5.7 ve yüzeydeki yarattığı girmede 350 Gal civarında bu aşağı yukarı işte bizim daha önceki deprem haritalarında ikinci derece deprem bölgesi için kullandığımız bir ivmeyi gösteriyor. Biraz daha e, anlaşılır bir dille söyleyecek olursak oldukça şiddetli bir sarsıntıyı belirtiyor e, 350 Gal. E, tabii bu tür bir şeyde ben hasarı çok izleyemedim e, arazide olduğum için ama Beklenir hasar özellikle kötü mühendislik hizmeti almış ya da almamış yapılarda hasar oluşturabilecek bir büyüklük. Ama <gülüyor> yüzeyde bir fay kırıştı, kırığı oluşturması beklenmeyen bir büyüklük. O açıdan da orta hasarların gelişmiş olması kuvvetle muhtemel. 50 evde hasar olduğu söyleniyor hocam ama sayı artacaktır büyük ihtimalle. Evet. Evet bir de artçılar var. Ben 3 tanesini izleyebildim. 4.8, 4.5 ve 4.2. Evet. Daha sonra başka oldu mu açıkçası? İlk saatte 28 evet. tane artçı gerçekleşmiş ama bunlar herhalde evet. bu 4.5, 4.8 ve 4.2'den daha küçük evet. büyüklüklere sahip herhalde. Sanıyorum bir de daha önce olan öncü öncüler var evet. Öncüleri de var birkaç tane. Yani başlı başına bir, e, bir deprem olayı olarak görülüyor. Öncüleri arkasından ana şok ve giderek kütülen artçıları olan bir deprem gibi duruyor. Evet. Yani benim e, ulaşabildiğim bilgi sanıyorum bu kadar. Evet bizim de aslında ulaştığımız bilgiler e, bunlar ama herhalde zaman içinde ve işte köylere gidildiği takdirde şey evet. daha net ortaya çıkacak tablo çok daha net ortaya çıkacak evet. hocam öyle görünüyor evet, evet. Yani bölge deprem aktivitesi açısından önemli bir bölge hem denizliye yakın olması denizli'de teknikatların bulunması denizliye doğru uzanan bir çöküntü alanımız var graben dediğimiz hem de bu Fethiye Burdur sayının olması ve bunların aşağı yukarı birbirleriyle yakın olduğu bir noktada meydana gelmiş olması. Bu geçmişte de bölgede depremlerin olduğunu dikkate alacak olursak, ...çok böyle sürpriz olan... ...bir deprem olarak olmadığını Hocam Ben de onu soracaktım. İki, üç yıl önce... ...Denizli'de böyle bir deprem fırtınası... ...yaşanmıştı hatırlarsınız. Beş evet. civarında büyüklüklerde... ...bir sürü arka arkaya deprem oldu. Bu böyle bir şey... Evet. ...tetikler mi yoksa... ...bu kendi başına haricim, fay? Kendi başına bir deprem, deprem. duruyor. Yani, evet. evet hocam. Çok teşekkürler. Evet. Sizi fazla meşgul ben etmeyelim. Arazidesiniz. Rica ederim. Sağolunuz. Sağ Görüşmek üzere bakıyorum. hocam. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet. Ee, tekrarlarsak Acıpayam'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Şu ana kadar can kaybı olduğuna dair bir bilgi almadık. 50 tane ev. Bunlar Yeni Köy, Uçarı ve Gedikli mahallelerinde yani Acıpayam'ın içinde ama köylerden de şey gelecektir. E, telef olan hayvanlarla ilgili yıkılan evet. ahırlar da var. Evet, yangın, yangın var. E, olayı bir var. E, bir de e, hoca da söyledi esasında oldukça büyük artçıları olan bir deprem. Hmm. E, bu arada e, kendisi depremin kendisi de orta büyüklükte bir deprem. O yüzden hani e, bazı binalarda ciddi hasar oluşma. Bu hasarın Eski. da hemen ilk bakışta fark edilememe gibi bir olasılıklarına karşı zaten e, yetkililer de sanıyorum anons ediyorlarmış sürekli. Hani binalara geri ...girmeden önce emin olmakta... ...fayda var. Göre halka açısından... ...o çok önemli. Ee, bu e, artçıları... ...bilmiyorum gittikçe sönümleniyor gibi gözüküyor ama... Hmm. ...hiç belli olmaz. Güçlü bir artçı da... ...daha önceki ana depremde hasar görmüş olan binalarda... ...daha Van'da büyük oldu değil değil mi? Yani. Van'da da olmuştu evet. evet. Van'da bir otel biliyorsunuz. Evet. Bayram Oteli. Artçı olmuş. değil yok. Orada başka ayrı bir, bir deprem deprem de. depremdi hmm. esasında. Ee, ama yani hasar görmüş bir binayı e, kullanıma açılınca e, çok bir sayıda ya. insan ölmüştü. Evet. Ee, Elvan sen de dünyadaki afetlere ilişkin Ay. bilgiler var. Hemen ona geçebiliriz. A açıkçası şöyle ben e, bu işte program için bir takım hazırlıklar yaparken şöyle baktım dünyada ne olmuş ne geçen olmuyor, ne hafta gerekiyor. içerisinde evet. falan. Baktım çok fazla böyle e, sisli hareket yok. Evet. Ee, birkaç tane işte Peru'da şurada burada birkaç hareket var ama ön dışında e, dikkatimi de çekti. Hiç bu kadar sessiz sakin nasıl oluyor falan diye. Sonra tabii bu sabah haber aldık. Ee, Acı depreminin depremini. Ee, dünyada esasında geçtiğimiz hafta oldukça e, yoğun hidrolojik e, olaylar var. E, çok ciddi olarak e, meteorolojik ve hidrolojik olaylar e, ve e, tabii bunu e, evvelsi programda konuşmuştuk. E, Ömer Bey bur burada e, gittikçe şiddetlenen e, bir e, eğilim var. Tüm yarattı krizinin ya. yarattığı e, bazı şeyler ve bütün artık çok net olarak her türlü kaynakta bunların şiddetlenmesinin nedenini iklim krizine bağlıyorlar. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Mozambik'te ...ve daha doğrusu Doğu Afrika kıyılarını vuran... Mozambik, Zimbabve ve Malawi... Ve de, ...İday e, ismi verilen bir siklon, e, bir, bir yani kasırga... E, ...ve bu hakikaten e, Güney Yarımküre'yi vuran en büyük... E, ...kasırga olarak ya da siklon olarak e, bahsediliyor... ...çok şiddetli bir e, şey, e, e, fırtına ve beraberinde... ...çok büyük insani kayıplar... ...ve de ekonomik kayıpları da getirdi. Evet, Şu anda verilen evet... Yani. ...rakam aşağı yukarı bin kişi... ...ben Birleşik Milletler'in... ...ilgili şey, sitelerine falan da baktım... ...çok ciddi insani yardım ihtiyacı var... ...şu anda hani elinden geldiği kadar... ...insanlar şey yapıyor ama... iki buçuk milyonun üstünde kişiyi... Etkilendiği etkilediği, söyleniyor... E, evet ...yani e, işte... Yani, ...üç ülkeyi de etkiledi... ...Malavi şey... E, ...Mozambik ve... Ta, e, Z, Zambiya. Zambiya, evet. Zambiya. Ee, ve e, bu ülkelerde hem işte bir çok büyük binalar, hem binalar Her hasar gördü, hem insanları. tarım alanları hasar gördü, evet. çok insan hayatını kaybetti ve büyük bir ihtimalle bu kadar büyük bir Çaplı su baskınlarından sonra e, beraberinde zaten o ülkeler e, bu konularda biraz hassas, e, kırılgan ülkeler e, şey e, salgın hastalıklar ve benzeri sağlık sorunları da arkasından e, gelebilir. Evet, bir düzeltme yapayım Mozambik, Zimbabwe ve Malavi. Malavi. Evet. Zimbabwe'ye ne şey dedik? Evet. Eski adınız kullandık galiba evet. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. E, onun dışında Afganistan'da... Buradaki tabii e, yani bin e, ölüm vakasından bahsediliyor ama... E, ...binle sınırlı olmadığı da belirtiliyor. Çünkü tespit edilemeyen... Tabii çok tabii bu yani şey e, şu ana kadar tespit edilen Hı. rakam. Evet. Bir sürü şeyden, bölgeden daha ileride belki yeni rakamlar gelecek. Ama hasarın boyutu çok büyük. Gerçekten e, yani şeyde basında... Fotoğraflarını ve film, hmm. videolarını falan izlediğinizde görüyorsunuz ki gerçekten çok büyük bir hasar var. Evet. Ee, onun dışında Afganistan'da var e, su baskınları. Afganistan'daki su baskınları da e, 14 eyaleti etkiledi, e, aslında ili etkiledi diyeyim Afganistan'da ve 120 bin kişi e, konuda e, doğrudan bu e, seller sel felaket nedeniyle e, etkilenmiş vaziyette oradan terk ettiler. Evet, 31 e, kişinin e, peh 63 kişinin öldüğü söyleniyor. E, daha bu rakamlarda tabii çok fazla e, şey e, netleşmiş değil Afganistan'ın kendi özel şartları nedeniyle e, ileride daha net rakamlar bulmak Belki mümkün olacak ee, Diğer bir e, sel baskını Endonezya'da orada evet. da elli kişinin Kayıp. Hayatını kaybettiği Sel baskını Doğu bölgesinde e, Endonezya'nın Endonezya adalarının e, Papua'ya yeni hmm. güneye çok yakın olan bölümünde Orada da çok ciddi aşırı yağmurlar nedeniyle Ve beraberinde oluşan Toprak kayması nedeniyle hmm. 60 kişinin öldüğü en az 60 kişinin öldüğü Bir e, sel felaketi yaşandı ee, öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri çok e, hakikaten bu sene kışı ağır bir kış geçirdi. Çok şiddetli kar yağışları, çok şiddetli soğuklar. Şimdi e, bahar aylarında kar yağışları, karların erimesi ve, ve, ve beraberinde esasında biraz erken gelen şiddetli yağışlar nedeniyle... E, ...orada da e, Mississippi ve Missouri nehirlerinin taş, havzalarında taşımlar oluyor. E, normalde esasında orada hep olur. Yani bahar aylarında Mississippi e, nehri... E, ...hani benim şahit olduğum bir olayda 29 fit feet yani yaklaşık işte 10 metre kadar yükselmişti. Evet. Bu olan bir şey ama bu çok daha erken, Mayıs'ta filan olan bir şeydi. Bu biraz daha erken ve daha şiddetli bir yükselme susuz seviyelerinde. O da çok geniş bir alanı etkiliyor. Iowa, Nebraska, Wisconsin eyaletlerini o etkilemiş vaziyette. Orada da tabii çok büyük tarımsal hasar da. ...var. Ee, Birtakım yollar, havaalanları falan... ...kullanılmaz hale gelmiş vaziyette. Yani e, dünyada... ...bir sürü e, şey... E, e, ...bölge... ...bu e, sertleşen... ...fırtınalar, kasırgalar... E, işte ...meteolojik olaylar... ...ve hidrolojik olaylarla... E, ...yazık... E, ...yani ciddi olarak kasar görüyor. Evet bu, bu e, Mozambik'teki... E, ...olayda... E, ...ısı farklılıkları da çok enteresan birdenbire ısı düşüyor fırtınayla birlikte. Evet. Hı hı. Yani sen başlangıçta da belirtmiştin hem meteorolojik etkileri olduğunu söylemiştin. Enteresan yani. E, yani e, Mozambik'in biraz daha kuzeyinde, Somali'de e, aylardır süren bir şey var. Kuraklık var. E, orada da milyonlarca insan esasında Yeterli yiyecek bulamamaktan evet, gıda, gıda güvenliği tehlikede olmuş bir şekilde ee, yaşamaya devam ediyor. Onlara da şey bu amaçla insani yardım gidiyor. Şimdi aşağıda da fazla sudan insani yardım gidiyor. Yani hakikaten e, dünyanın e, biraz dengesi e, bozuldu. E, bu net olarak gözüküyor. Bir başka olay esasında o da ilginç. E, açıklandı. E, yani geçen hafta içerisinde olmuş bir şey değil ama yeni açıklandı. Bu e, biz şeyleri, e, tehditleri, doğal tehditleri sayarken işte e, jeofizik tehditler, hidrometeolojik tehditler, çevresel tehditler filan deriz. Bir tane de ekstra terrestri yıldardır. Yani dünya dışı tehditler diye bu tehditlerden bir tanesi de Amerikalı e, askeri e, uydular tespit etmiş. E, geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şeyde, geçtiğimiz Aralık ayında. 2018 2018 Aralık'ında evet Rusya'da Kamçatka Yarımadası'nın üzerinde bir göktaşı patlıyor. Meteor Düşmüyor patlıyor. Yaklaşık 16 kilometre yukarıda patlıyor. Ama işte hatırlayanlar belki olacaktır. Bundan yaklaşık 6 yıl önce Rusya'da gene bir meteor şey olmuştu düşmesi olayı olmuştu. Ondan sonra ikinci büyük e, şey bu meteor olayı. Olay bu. Evet ve e, patlamada çıkan enerji e, esasında Hiroshima'ya atılan atom bombasının 10 misli kadar bir enerji. Fakat e, yani çok şey e, uzak bir yerde e, herhangi bir şekilde bir insani hasar yapmış değil. Ama e, yani güneşten çok daha parlak bir ışığın çıktığı ve e, Niye e, patlar bu, bu meteorlar bu. acaba? Ya işte meteorlar çok yüksek hızla atmosfere giriyorlar. Orada e, bu, bu şey sırasında sürtünme ç, sürtünme sonucunda çok yüksek ısılara çıkıyorlar. O sırada meteorun içerisindeki herhalde e, işte batak mağazalar şeyler filan e, genleşiyor ve genleşme bir patlama oluyor diye. Bu yeni açıklanan bir olay. Bu mı? yeni geçen hafta hmm. açıklandı ve hmm. ee, şey işte Amerikalılar şey yapmışlar bunu askeri uydularla tespit etmişler. Ee, çok insanların yaşamadığı bir bölge olduğu, olduğu için, için o yüzden gözlemlenmemişti. Yani hmm. dünyadan gözlemleyen yok. Ee, uzaydan ancak gözlemlenmiş. Ondan sonra işte nasıl e bildiriliyor falan nasıl da geçen hafta içerisinde açıkladılar. Hmm. Böyle şey hani NASA'nın verdiği bilgi şu. Yüzyılda bir iki defa olabilecek bir olay bu. Büyük bir şans. Nadir olaylar. Tam çok nadir yani. olaylar. O bölgedeki İnsanlar, hayatı etkilemiştir bir yerde, hayvanlar. Yani habitatı evet tabii. Yani şeyde biliyorsunuz o e, şeyde Rusya'da Sibirya'daki şeyde milyonlarca ağaç yıkılmıştı. yıkılmıştı. Bu şeyde Çelyabinsk'de 6 yıl öncekinde ise bir sürü evin camları patlı şey almıştı. Hmm. Patlamıştı, kırılmıştı. O patlama nedeniyle. O zamanlar yani hasarlar daha tespit edilebilir gibiydi. Burada pek böyle bir şey görmedik. Ama herhalde bilim adamları gidip oraya bakacaklar yani. Evet. Ee, iki tane etkinlikten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Birisi İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu. Kentsel afetler, risk yönetimi, yerel yönetimler, hukuki sorunlar sertifika semineri e, iki gün sürüyor ve bugün başladı. Bugün öğlenliğin 12.30'da başladı. E, burada e, çeşitli e, sunumlar yapılacak. İşte afetlerde devletin yükümlülüğü, acil, e, afet ve acil durum mevzuatı e, üzerine sunumlar yapılacak bir oturum var. Ee, yarın da devam ediyor aynı şekilde ve bütün e, bu iki günlük e, seminerin sonunda da e, katılanlara bir e, sertifika verilecek. Yarın da Türkiye'de afet riskleri ve kentleşme Profesör Doktor İçel Dinçer var. Ormansızlaşma ve küresel iklim değişikliklerin doğal afet riskleri üzerine etkileri afet lojistiği e, ve gene en sonunda da bir oturum yapılacak. Cumartesi, bunu da yarın büyük ihtimalle Elvan sen izleyebileceksin evet. herhalde. Cumartesi günü de ekosistem, iklim ve kentsel büyüme perspektifinden İstanbul ve Kuzey Ormanları Çalıştayı var. 23 Mart 2019 Cumartesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Sarıyer. Bu hemen Sarıyer'de Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin altında ...bir metro istasyonu var... E, ...oradan e, çok rahatlıkla... ...ulaşılabiliyor... Hmm. ...evet... E, ...şimdi... E, ...sende özellikle... ...bu... bu ...geçen hafta... E, ...2 Mart tarihinde evet, yapılan... ...2 Mart'ta... 2 Mart'ta e, ...Ulaştırma ve, Politikaları Çalıştay'ı... ...İnşaat Bendisleri... ...Türkiye oradasında. Ulaştırma Politikaları Çalıştay'ı... E, ...orada... E, ...ilginç sonuçlar yapılmış... Benim not aldığım <gülüyor> Profesör Doktor İsmail Şahin'in e, yaptığı sunuştan e, bazı e, bilgiler var. E, yani bu e, çalıştayla bağlantılı olarak işte kar karbondioksit emisyonları e, konusunda şöyle bir bilgi paylaşmış e, çalıştayda. Mesela ulaşım en büyük paya sahip. Evet. Avrupa'da. Hı hı. Yüzde yirmi yedi. ...karbondioksit salınımı Çalınımda. olarak. Ee, işte şeyler... E, ...enerji üretimi yüzde yirmi üç... ...yakın yani yirmi iki doksan bir... ...ben yuvarlatıyorum. Sanayiden yüzde yirmi iki... ...altmış beş... ...binalardan yüzde on dört... ...altmış altı... ...tarımdan yüzde ona... ...yakın... ...bir de atıklardan yüzde üç civarında... Yani bu yüzdeler bile nereye bakılması gerektiği konusunda. Evet e, esasında tabii ulaşım, e, ulaştırma derken bir de onun içerisinde hava taşımacılığının da çok büyük payı olduğunu <gülüyor> bilmek evet, lazım. Yani evet. e, hava taşımacılığının karbon ayak izine yaptığı e, etki, e, etki e, arabalardan daha da fazla. Çok ilginç. O yüzden zaten önerilerden bir tanesi karbon ayak izinin azaltılması konusunda. Uçağa binmeyin. Uçağı mi? Binmeyin. Bilmeyin. Evet. Kenta da aynı şeyi söylüyor. Son, bu son Boeing olayı da insanı düşündürüyor. Yani sen bu uçakları, bu softwarele uçabilirsiniz diye e, izin veriyorsun, sertifika veriyorsun. Evet, evet. Şimdi geriye dönüp kim verdi? araştırmasına başlamış Amerikalılar. Bütün o tip uçakları da. Onun ötesinde Anladım. esasında anladığım kadarıyla... E, ...bu uçakları kullanabilmek için... ...pilotların eğitim simi, simülatör eğitimi almasına... ...gerek olmadığı söylenmiş evet, Boeing evet. tarafından. Ve dolayısıyla işte... ...iPad'ler üzerinde ya tablette tablet bilgisayarlar evet, üzerinde... Evet. E, ...bir şekilde bir böyle basit bir eğitim almışlar. Ama software e, tabii... E, ...çok başka bir olay. Esasında ileriye yönelik olarak da... ...bence düşünmesi gerekiyor. Hani artificial intelligence falan... Gibi bir şeyler böyle hep bir soru işaretlerini arttırıyor diye düşünüyorum ben yani e, bu şey kazasıyla Et, Etiyopya kazası da Endonezya'da kazası Endonezde da anladığım kadarıyla çok, çok benzer benziyor. şeyler evet. varmış. Hı. Etiyopya ile galiba ilgili bir yabancı televizyon kanalında bir açıklama izledim. Yani pilot mücadele ediyor Tabii. kurtarmak için. Çünkü uçağın burnunu yere çeviriyor bu software. Hı hı hı. Pilot bunu kaldırmaya çalışıyor. Birkaç denemeden sonra e, başaramıyor. Yani Aha. kalkıyor, iniyor, kalkıyor, iniyor. Hiç o sırada çekilen e, sıkıntıyı da tahmin edebilirsiniz. Yani bu çok ilginç bir şey esasında. Belki hatırlarsınız e, bir Airbus 320. İlk çıktığı günlerde Airbus'un yani e, ilk üretim yıllarında. E, Avusturya dağla, e, da Alp dağları üzerinde düştü. Ve çok benzer bir nedenle düştü. Gene pilot otomatik pilotla yattı, evet. software ile mücadele etti. Onu devre dışı bırakamadı. Uçak işte bir takım ölçümlerdeki hatalar nedeniyle stola girdiğini düşünüp işte e, burnunu aşağı yönlendirip şey hızını arttırmaya çalıştı filan. E, yani yaşanmış bu. Şimdi e, yeni bir ya, Sofya yapında evet. bir, bir daha yaşanıyor anladığım kadarıyla. E, hani nasıl böyle bir, bir e, yandan da... <gülüyor> hatada ısrar var onu anlamıştı Bir yandan da bu evet. uçaklar atmosfere bol miktarda. Karbon diyor Evet. Vesaire. Esasında bu, e, biraz doğru. önce o şeyleri rakamlar okurken... E, ...Mozambik'le ilgili ya daha doğrusu bu o, bat, e, Doğu Afrika'daki... E, ile ya da siklonla ilgili olarak şey... ...bu kadar şiddetli bir şey yaşa, yaşadılar ama... ...bir de şöyle de bir talihsizlik var... ...yani bu e, siklonların daha güç, e, şiddetli olması neden olan... ...iklim değişikliğinin esasında bu ülkelerin katkısı çok düşük. Yani bu ülkeler esasında hiç katkıda bulunmadıkları bir şeyden... ...suçsuz oldukları bir yerde... E, e, ...bunun... ...elemesini de çekiyorlar. çekiyorlar. E, hakikaten o da ya, ilginç bir nokta. Evet. Açıkta ee, noktalardan biri. O, evet, yani evet, uçağa binmeyinden başlamıştık. Evet. Şimdi e, gene Profesör Doktor İsmail Şahin'in sunuşundan bir takım hedefler 2015'teki Paris Anlaşmasında belirlenmiş idi. Galiba Türkiye bunu imzalamayan iki ülkeden biri. Onaylamadı. Onaylamadı. Onaylamadı. Yani, şey, yani iki mi bilmiyorum ama evet, çok az iki, sayıda ülkeden iki, evet. biri. Yani öyle. Amerika yani, Birleşik yani, Devletleri geri çekti. Evet. evet. Burada hedefler e, yer kürenin 100 anda 100 yıl öncesine göre yer küre bir derece ısınmış diye hesaplanıyor ölçülüyor 2100 sonuna kadar ısınma hedefi bir buçuk iki derece hedef ki o da çok Ama, hızlı aşılıyor tabii evet, muhtemelen olacak olan üç üç buçuk deniyor e, dolayısıyla bu hedefler düşük Taahhütler de yetersiz diye saptamış hocamız. Ee, i̇şte daha sonra 2018'de iklimler arası iklim değişikliği panelinde belirlenen bazı hususlar var. Bu hızla deniyor. Bir buçuk derece 2030'da ulaşılacak. Ee, bu son derece arzu edilmeyen bir şey oldu söyleniyor. Bu durumda. Öncelikle bir kere bu fosil yakıt olayının terk edilmesi gerektiğini vurgulamış İsmail hocamız. Lastik tekerlekli araçları evet. kaldırmak zorundayız diyor. Evet. Yani çünkü işte bu elektrikli araçlar bilmem neler falan filan tartışılıyor ya evet. şu an şimdi evet. dünyada. Tamam işte fosil yakıtlarla yapmayalım yani güzel yakıt <gülüyor> bir şey olmasın elektrikle yapalım hibrit araçlar olsun falan. Bunun da hiçbir şekilde çözüm olmayacağını çok net bir şekilde ifade ediyor. Bana çok radikal çözümler önerdiğini düşünüyorum ve hakikaten de başka çare yok yani maalesef durum o. Yani gene ben o e, Ömer Bey'le yaptığımız programı atıfta bulunarak söyleyeceğim. Mesela aslında kalan zaman çok az. Hani evet. 2030 falan değil, önümüzdeki 10 yıl içerisinde bir şey yapılırsa, yap, başlanmazsa... E, ...belki de çok fazla artık o tipping point denen e, dönüm noktasına geçmiş hale gelinecek. E, şimdi hala biz işte ulaştırmaya yönelik olarak bu hani... ...hava yolu kullanımı bilmem ne filan... ...ama onun ötesinde bir de işte... E, ...ne yapıyoruz, yollar yapıyoruz... ...yollarla e, bütün köklerler... E, ...bütün bunlar... E, gittikçe Belize başkan adayımız... ...otopark sorunu çözeceğim diyor... ...evet... Yani gelin yani. park edebilirsiniz demek istiyorum. Evet. E, ve daha fazla yol yaparak bütün şeyi evet. e, toprak kapıyı e, betonla ve asfaltla kaplamak. Bir programda mı geçmişti? Şu Boğaz'ı doldursak da otopark yapsak falan yani böyle bir parlak fikirler de vardı galiba. Evet yani zaten bir ölçüde yapılıyor biliyorsun. Boğaz'da iki taraf olarak <gülüyor> bayağı ciddi bir doldurma yapıldı. Marmara denizini ee, özellikle evet, evet. Maltepe'de bir kilometrelik bir alanı, evet. şey, alanı doldurdular ve orası hem miting alanı oldu hem işte bisikletle tur atma ola, depremde de o dolgular çok güvensiz dolgular evet, evet. Yani evet. sadece e, yer çekimine duruyor. aynı orası. zamanda oralar toplanma alanları biliyorsun Evet, ee, top, evet. şeyde yok AFAD'ın toplanma alanlarında gözükmüyor gözükmüyor, baktım yani, yok, baktım, baktım evet. da. gözükmüyor ama yani tabi o toplanma mi? alanları ayrı bir konu evet. çok ufak alanlar yani koskoca mesela Erenköy Göztepe için e, iki tane e, mahalle parkı, parkı. Evet. E, toplanmalar gösteriliyor hakikaten e, o, o da ayrı bir şey program konusu olması lazım evet, evet. devam edersek sayın profesör doktor İsmail Şahin işte bu 2018'deki hükümetler arası iklim değişikliği panelinden notları arasında diyor ki hedeflenen değerler fizik ve kimya yasalarına yani uygun. Yani diyor. Diyor. ulaşılabilir Ulaşılabilir de yani. demek istiyor. Evet. Bir de küresel ısınma ile iklim değişikliği küresel ısınma ve iklim değişikliği ile insan faaliyetleri arasındaki ilişki ...bilimsel olarak kanıtlanmıştır diyor. Hı -hı. Bu şeyin... ...Mr. Trump'ın pek katılmadığı bir görüş galiba. Ama... E, ...bir bilim insanı böyle... E, ...vurgulamış. Evet, e, Trump katılmıyor ona. <gülüyor> ona yani şey, e, insan kaynaklı... E, ...küresel i̇nsan, iklim değişikliği... ...artık herkesin kabul ettiği bir şey. İnsan faaliyetleri. Ee, orada vurguladığı... ...çözüm olarak... Gelişmesi gereken ihtiyaç temelli seçeneklerin araştırılması gerektiğini. Evet. bu yani, çok önemli bir yani, nokta. Yani, yani bunun içinde neler e, tavsiye edildiğini e, şöyle özetleyebiliriz: Talebin azaltılması, yaya, bisiklet ve toplu ulaşım türlerine geçilmesi. İldiğimiz artık gündemimize girmiş mevzuları o da bir kere daha vurguluyor. Bireysel sorumluluk olarak da. İsteği değil ihtiyacı karşılayan alışkanlıkların e, edinilmesi, geçilmesi. E, küresel sorumluluk, kurumsal sorumluluk için ekonomik ekonomik büyümeden ziyade ihtiyaç ekonomisine geçilmesi, geçilmesi. Evet. Tüketimin azaltılması evet. bir, yani evet, genelde evet. zaten e, küresel ısınma yattı e, iklim değişikliği olarak onun Azaltılması ile ilgili en büyük öneri o. Yani tüketimi bir şekilde azaltmak Kurumsal lazım. Kurumsal olarak da bu, böyle gündeme şey. gelmeli. Hükümetler açısından da ihtiyaç ekonomisinin planlanması gerektiğini vurguluyor Hocamız eğitimde doğa ve insan haklarının vurgunun her seviyede e, e, uygulanması, gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ve toplumsal düzen olarak da akıl ve vicdan temelli yaklaşımlar Yetersizlik ve açgözlülük terk edilmeli. Evet. evet çok evet. önemli. Çocuklar evet. da bunu istiyor evet. biliyorsunuz. Müfele tahtan konmasını evet. istiyorlar. Evet. Yani bun, bunlar tabii mitigasyona yani zararın azaltılmasıyla evet. ilgili öneriler. Bir de bir adaptasyon gerekiyor. Mutlaka Hı. çünkü işte zaten bir derece ısınmış vaziyette. Evet. Bunun getirdiği bir şey mesela deniz suyunun yükselmesi deniz seviyelerinin Eriyen yükselmesi var. Buzul Eriyen var. buzullar var. E, su şiddetlenen işte şeyler var. E, doğal e, olaylar var. bunu Onlara Hı. karşı bir takım e, önlemlerin alınması lazım. Bu ulaştırma çünkü kritik altyapı. Kritik altyapıların da e, bir an önce hakikaten yeniden değerlendirilip e, bu, bu değişen iklim koşullarına ve değişen e, iklim koşulları nedeniyle değişen işte e, tehditlere de e, adapte edilmesi gerekiyor. Yani işte Çorlu'daki tren kazası hani tamam bir tak büyük ihmaller var şu bu filan ama en sonunda rayın altındaki e, şeyin e, zeminin yağmur suları tarafından götürülmesi nedeniyle oldu. Yani demek ki o zaman yapılmış olan e, altyapı... E, bu son dönemlerdeki şiddetli yağışlara ve kendini e, uyduramıyor, olmuyor. E, i̇şte havaalanlarının durumunu görüyorsunuz. Hatay havaalanı ben, biliyorsunuz. E, yılın iki lakalı, ayı yıllara, yıl, yılın iki kapılar. Evet. evet, yılın iki ayı e, göle dönüyor. Yani e, bir sürü başka şeyler de var. Onun için o fotoğraflarına bakınca şey düşündüm. Yani oradaki eski dolgunun üstünü takviye etmişler. Bir kod. E, yükseltmiş olmuş, olabilirler. Belki de bilmiyorum. Ve hı. o sanki sonradan yapılanın da ...dolgu şartnamesine uygun olmadığı... duygusunu edindim ama... Ola, olabilir yani. ihmal orada zaten... Ihmal, ...ihmal olduğu çok kesin ama... İnşaatmenizleri işte Odası da böyle bir yayın yaptı. yaptı. Evet. E, alt geçitler büyük şehirlerde... ...yani böyle... E, ...her zaman söyleniyor. Miktat Hoca bunun... ...en büyük söylediği şey... E, hani, e, savunucularından bir tanesi... ...kentlerdeki altyapı, yapım... ...standartlarının da değişmesi gerekiyor. Bu adaptasyon zorunlu olan evet. bir şey. özelliklerin değişmesi vesaire. Öz özellikle Bunlar ulaşım sektörü. Evet. Benim de bunları özellikle. ilave edeceklerim var ama onu ikinci bölümde ele alalım. Şimdi müzik parçamızı dinleyebiliriz. I'm don't know. 94.9'da Altın Saatler programındayız. İkinci bölümdeyiz. Bugün programı Elvan Can Tekin, Argunyum ve Ben Gürhan Ertürk birlikte gerçekleştiriyoruz. Evet bir küçük düzeltme yapmam gerekiyor. Bu İstanbul Barosu'nun kentsel afetler ile ilgili sertifika semineri bugün var ama ikincisi 27 Mart'ta yani önümüzdeki hafta çarşamba günü gene 12.30'da başlıyor İstanbul Barısı konferans salonunda Tünel Beyoğlu. Evet bu İsmail Hoca'nın belirttiği önemli bir başka konuda İstanbul'un büyük projeleri hakkındaki değerlendirmeleri diyor ki projelendirme bir süreç meselesidir diyor. Ve bunun ilk evresi diyor planlamadır diyor. Arkasından diyor tasarım bölümü gelir diyor. Ee, seçilen alternatif projeyi tasarlamak gerekir diyor. Üçüncüsü de e, imalattır. Dördüncü evrede İşlek işletimdir şey. diyor. Buradan hareketle... Tanımlama diyordu galiba. Efendim? Birinciye tanımlama mı diyor? Planlama. Planlama. Birincisi planlama. Şimdi buradan hareketle de Marmara'yı e, ele alıyor. Marmara'nın kötü tanımlanmış uygulamanın niteliği işletim evresinde anlaşılacak diyor. Çünkü diyor proje diyor bir kere gecikti diyor. Tasarla inşa et ihale yönteminden kaynaklanan ve koridor boyunca sahaya çıkılınca görülen engeller nedeniyle proje zamanında tanımlanamadı diyor. Yani bu ilk baştaki şeyin tasarımın yanlışlığı kaynaklanıyor diyor. İkinci mesele diyor koridorlardaki hat sayısı diyor. Üç hat. Yaptım. Halkalı ve Gebze yönlerinden kente doğru üç hat gelen koridor kent merkezinde iki hat oluyor diyor. Bu geometri kent merkezinde beklenen yüksek talep kapasite seviyesine uygun değildir diyor. Koridor boylu boyunca dört hat planlamalı ...planlanmalı ve inşa edilmeliydi. Örneğin aç-kapa yöntemiyle... ...iki hat yer altında... ...ve iki hat yer üstünde... ...olmalıydı, evet. olabilir. Burada dedi. galiba bir şey var... E, ...bu ayrılık çeşmesiyle... E, işte ...sirkeci arası... E, ...orası... E, ...tüp geçitinin olduğu yer... İki ...orada iki hat zaten... ...yani onu, e, onu maliyet unsuru... ...belki gündeme onu gelmiş... Evet. ...değiştirmek çok zor ama... Evet, evet zaten ter... değiştirilmesi mümkün değil yani böyle bir şey ee, başka şey için söylemiş olalım burada da bahsettiği esas olarak trenlerin geçeceği hat tabi ki yani e, Marmaray olarak belirttiği e, Halkalı ve Gebze yönlerinden i̇şte. kente doğru 3 hat geliyor diyor koridor geliyor. ondan sonra ayrılık Kent çeşmesiyle sirkeci de 2 evet. e, hatta iniyor evet 2 hatta iniyor tek hat işletmeciliği bir diğer mesele diyor Ana hat trenleri için ayrılan tek hat işletmeciliği geçen yüzyıldan kalan bir uygulamadır diyor. Bu hattın kapasitesi ana hat trafiği için yetersizdir diyor. Altyapı tesislerinin deplasmanı konusunda da notları koridorun 3 atlı kesimlerinde genişletme yapıldığından koridorun içinde kalan elektrik, su, doğalgaz, telefon ve diğer altyapı tesislerinin deplasmanı ancak sah sahaya çıkıldığında fark edilebilmiştir. Yani. Bu durum Hı. maliyet artışı ve gecikmelerin başlıca nedenlerinden biridir. Sürpriz. Nasıl? Evet, yani bu geçen hafta e, Sayın Ceva ile yaptığımız görüşmede e, çok net olarak ortaya kondu. Plan yapılmadan proje yapılması, evet. projenin de e, yeterli araştırma yapılmadan <gülüyor> konması çok net olarak Marmara <gülüyor> Ray'da... E, hani tüp geçit kısmında bir şey söyleyemeyeceğim ama ondan sonra e, eski banyo sistemine bağlantısı sırasında çok net olarak ortaya çıktı. Yani hat boyunda yaşayan birisi olarak böyle... Evet. E, e, e, ...izlemek durumundaydım da... ...yani çoğu yerde hakikaten... ...çok temel bir takım mühendislik... ...problemlerini bile çözmekte... ...çok zorlandılar, hala... ...işte bazı makasların filan doğru çalışmadığı... ...güvün bir takım söylentiler var... evet, evet. ...kervan yolda düzülür... Evet. şey de ben... Yani ...geçenlerde kullandım... ...mesela elektronik bilgi sistemleri... ...filan da çalışmıyor, yani telsizle... ...güvenlikçiler... ...işte tren Göztepe istasyonundan kalktı... ...Erenköy'e geliyor... İşte şey yoğun... ...filan gibi e, mesaj geçiyorlar. Ee, Biz, Bizanslar da bu... ateş yakarmış... ...haberleşme için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bunun... E, ...ekstra bir güvenlik şeyi olarak mı... önleme olarak mı kullandığını... ...yoksa e, hakikaten... ...işletmenin, işletmenin ana, ana, ana, ana <gülüyor> haberleşme sistemi. sistemi olduğunu... ...bilmiyorum ama hakikaten... ...insanı tedirge edin eden bir şey. Ama bu i̇şte, seçimler nedeniyle bir hızlanma... ...söz konusu yani bir an evvel... <gülüyor> evet. E, e, işletmeye. Ama yani o kadar uzun süre kapalı kaldı ki... ...o çok önemli bir... E, ...ulaşım e, yapısıydı. 6 senedir. Altı, yani, o, 2013'ten beri kapalı hakikaten. yok Evet. ...bir bilemiyorum şu anda... ...tabii bununla ilgili başka şeyler de var ya... Yani. ...o hat oradan mı geçmeliydi... ...o da ayrı bir, ayrı bir tartışma... Bir tartışması. ...projelendirme süreçlerine ilişkin... ...ikinci örneği metrobüs... Evet. Ee, ...burada da diyor ki... ...kötü Kesin. tanımlanmış, kötü uygulanmış hmm. bir projedir... ...diyor... Ee, ...projenin fizibilite eti diyor, bulunmamaktadır... diyor. ...yüzüm yok... Evet, hmm. ...yani planlama evresi atlanıp... ...doğrudan tasarım evresiyle... Evet. ...yola çıkılmıştır diyor... Talep kapasite uyumsuzluğu var diyor. 80 milyon, hattı 20000 bin, 25 bin. Hı hı. Metrobüs hattı kentin en yoğun ulaştırma koridorlarından birinde bulunuyor. Yüksek talep ancak yüksek kapasiteli bir toplu taşıma sistemiyle karşılanabilir. Uygulanan metrobüs saatte bir yönde 18-20 bin yolcu taşıyabilen orta düzeyli kapasiteye sahiptir sistemdir. Bu koridorda en az 60 bin kapasiteye sahip bir metro sistemi bulunmalıydı. Evet. Yani metrobüs sistemi yerine metro sistemi. Bu eski belediye başkanının oraya metro, aynı evet, aynı met metro yapmak yapma gibi, gibi bir, e, ifade ettiği bir projesi vardı ama evet. Evet. o gitti galiba o konuda e, uykaya yatırıldı. Ee, onun tabii bir, bir takım teknik zorlukları olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, o şey, köprü geçişi bilmem ne falan gibi bir takım olaylar hakikaten... ...beraberinde problemler getirebilirim ama... E, ...eğer öyle bir proje varsa... ...şu anda mesela... ...köprüde yapılan bu güçlendirme sırasında... ...acaba bu dikkate alındı da... ...ona göre mi güçlendirme yapıldı? İleride orada raylı bir sistemi taşımacısının... ...yapılacak gibi mi... ...güçlendirme yapıldı? Çünkü bir olanak vardı orada, çok ciddi bir... E, ...son üç yıl içerisinde... ...güçlendirme yapıldı. Bu düşünüldü mü? Onu da hani merak ediyor insan. Evet. Filo işletim maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtiyor. Yüksek talep ancak çok sayıda otobüsle karşılanabildiğinden taşıtların yatırım ve işletme maliyetleri çok yüksek diyor. Çevresel etkiler olarak da yüksek talep ancak çok sayıda otobüsle karşılanabildiğinden taşıtların egzoz emisyonları yüksek düzeylerde diyor ve... Yani buradan hareketle e, aslında programımızın zamanı yetmeyecek. Onun için bu sunumun önemli noktalarının bir kısmını da başka bir programa bırakalım. Ama bu arada dinleyicilerimize bir bilgi verelim. E, aynı e, gün e, yani bu e, e, mimar İstanbul, İstanbul İnşaat Mühendisleri, odası. inşaat mühendisleri odasındaki e, ulaştırma politikaları çalıştayında Haluk Gerçek Hoca'nın da bir sunumu vardı. Haluk Gerçek Hoca'yı 3 Nisan tarihinde stüdyomuzda altın saatler programında ağırlayacağız. Evet, şimdi buradan İstanbul'da iş cinayetleri raporunu hazırladı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi. Ve 2018 yılında İstanbul'da en az 226 işçinin yaşamını yitirdiğini İstanbul. belirttiler. İstanbul'da, sadece İstanbul. Ee, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 6 Mart'ta e, İstanbul'da bir toplantı düzenlediler. Bu toplantıda bütün bilgiler bir araya getirildi. 2013-2018 yılları arasında... İstanbul'da 2013'te 96 işçi, 2014'te 198, 2015'te 146, 2016'da 100, 262, 2017'de 230, 2018'de de 226. Dikkat ederseniz 2016'dan itibaren ciddi bir yükseliş var. var. Ama aynı zamanda da bir hususu da belirtiyorlar, diyorlar ki 2013 yılında bizim meclisin veri toplama kanalları sıkıntı, kısıtlı olduğu için iş cinayetleri Gerçek görece daha düşük gözüküyor diyorlar. Diğer yandan özellikle o hal ile başlayan süreçle birlikte ülke ölçeğinde olduğu gibi İstanbul'da da iş cinayetlerinde artış gerçekleştiğini not ediyorlar. Sigortalı sayısına göre işçi ölümüne bakmak bir anlam ifade etmiyor. ...çünkü İstanbul'un nüfusu dahi... ...tam bilinmiyor diyor... ...o anlamda bir şey yapmamız... ...çok zor diyor... Tespit ...bir oranlama yapmak... ...evet bir oranlama yapmak... ...çok zordur diyor... ...Türkiye'de ölümlerin dörtte biri... ...tarım iş kolunda... ...İstanbul'da ise... ...tarım iş kolunda ölümler yok gibi... ...üç tane balıkçının... ...hayatını kaybettiğini tespit etmişler... Yani ona rağmen İstanbul ilk sırayı alıyor. Herhalde yani, inşaat evet. sektörü büyük bir şey. Evet. O onların sektör de yavaşladığına göre muhtemeldir ki önümüzdeki dönemde sayılarda bazı azalmalar olabilir. Yani. Evet. Mesela 2018'de inşaat yol yüzde 41. Hı. Bundan sonra gelenler nispeten düşük. taşımacılıkta yüzde sekiz. Ticaret büro da yüzde altı. Belediye genel işler yüzde yedi gibi e, gidiyor. E, i̇ş kollarına bakıldığında bu inşaat işlerindeki iş cinayetleri toplam ölümlerin beşte ikisi oranında. Yani çok, çok yüksek e, bir rakam. E, diğer yandan ülkemizde de inşaat iş kolundaki ölümlerin beşte biri İstanbul'da yaşanıyor diyor. Yani İstanbul'daki inşaat sayısının hı hı. artışıyla doğru orantılı yani olarak. Yüzde kırkin yüzde yüzde beşi. Ve beşte yani, biri. Yüzde yirmi Evet. Enteresan. İstanbul'da iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında yüksekten düşme yüzde otuz bir arkadaşlar. İnşaat sektörü. Evet. Yani. İnşaatta kaynaklanan. Ee, kalp krizi yüzde on dört. Bu da enteresan. Ezilme göçük yüzde on üç. Trafik servis kazası %8 diye devam ediyor. Bu yüksekten düşme meselesinde basit önlemler alınsa bu nedenli ölümler engellenebilir notunu düşüyorlar. Bir hatırlatma var. Çalışma Bakanlığı ile Türkiye İnşaat İşveren Sendikası arasında Cumhurbaşkanlığı'nın 2. 100 günlük icraat programı kapsamında Yüksekten yüksekte güvenli çalışma kampanyası hayata geçiriliyormuş. Hı hı. Kimsenin haberi olmayan bu proje kapsamında sermayeye 40 milyon Türk lirası aktarılacakmış. Yüksekte çalışma nedenli ölümlerin en az olduğu kış aylarına denk getirilmesi de ayrı bir konu diyor. Kampanya. Evet. evet. Ee, devam ediyoruz. Cinsiyetlere göre dağılım. %4 kadın, %96 erkek. Ee, şey Yaş gruplarına göre en yüksek %46 ile 28-50 yaş arası. Fakat 51-64 yaş arası da %19. Yani %20 diyebiliriz. 18-27 yaş arası %19. Bilinmeyen de bir %11 var. Merak edilecek ki ilk merakını da ifade eden sendin. Ee, ölen işçilerin örgütlülük durumu sendikazısız yüzde yüz, sendikalı sıfır. Evet. Evet, yani. ee, bir de şey var mı acaba milliyet olarak ya da şey, var. E, ne ne kadar yabancı işçi, ne kadar evet, Türk işçi. O da var. Hmm. Özellikle göçmen mülteci işçilerin geldikleri ülkeler Hı -hı. Ee, Afganistan 8 Suriye 4, Türkmenistan 4 Pakistan 3, Azerbaycan 2, Özbekistan Rusya ve Ukrayna birer Toplam? Ee, toplam Bir dakika onu Başka yerde toplamı Şimdi bana toplam yaptıracağız <gülüyor> Çalışmadığın yerden geldi soru <gülüyor> Çalış, sor, Çalışmadığın yerden geldi evet. evet Bunu biraz sonra söyleyeceğiz efendim Şimdi bu arada yabancılar için iş yasası çıkmış. Bu yeni bir yasa herhalde. Türkiye ölçeğinde bakıldığında mevsimlik tarımda çalışan göçmen mülteci işçiler için muafiyet belgesi dahilinde kayıt dışı çalıştırmanın da bu böylelikle önü açıldı diyor. Aynı kanunda göçmen mülteci işçilere kademeli olarak işverenden rıza alma belki yenileme şartı getirilmiş ama bu ayrı bir konu. Bunu ayrıca incelemek lazım. Bu konuda e, şimdilik detaya girmeyelim. Evet arkadaşlar şey bu. E, iş cinayetlerinde İstanbul'daki durumda bu. E, bu arada konut satışları Şubat ayında 18.2 18. oranında düşmüş. Evet. E, TÜİK verilerine göre böyle 78.450 olmuş. Geçen bir e, iki, 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalma bu. Yani Şubat'a Şubat. Şubat. Hı hı. E, konut satışlarında İstanbul 14.462 konut satışı ve yüzde 18.4 ile en yüksek paya sahip. E, satış e, satış sayılarına göre İstanbul'u, e, Ankara e, ve İzmir izliyor. Yani üç büyük kent. Evet. En düşük olduğu yerlerde Hakkari, Ardahan ve Baybot. İpotekli konut satışlarında da 68.2 oranında 40. bir düşük var. Ee, İpotekli... kredisi, kredisi yani. kullanmıyor evet. insanlar. Evet. Kullanamıyorlar. Yani Cebi, cebinde şey. parası olanlar e, bunlar birazcık da işte şey hani ucuzlayan konut e, fiyatlarını daha yararlanarak satın almam yapanlar ama oturup gerçek ihtiyaç sahipleri e, banka kredisi kullanıp da hani bir şekilde kira öder gibi e, es konut almayı düşünenler için durum zor çok Öyleydi. yükseldi evet. Evet. evet konut satışlarında 32.648 konut ilk defa satıldı bu herhalde şey yeni yeni, yeni yeni yapılan yeni yeni yeni yeni yeni yeni yeni yeni yeni yeni yeni yeni yeni yeni yeni yeni konut el değiştirmiş. Ee, durum bu. Benim anlamadığım, buna belki sen bir yanıt verebilirsin. Şimdi belediye başkanları, başkan adayları birbiri arkasından sürekli açıklama yapıyorlar. Tapu vereceğiz diyorlar. Evet. Özellikle Binali, Binali Yıldırım en son mesela Üsküdar'da konuştu ve evini yapan vatandaşların mülkiyet ile ilgili problemleri çözeceğiz dedi. Herkes rahatça evinin sahibi olacak diyor. Bu da benim çalışmadığım yer galiba. He? Tapu verilir yani. Evet. E, zaten Cumhurbaşkanı da söyledi. Tapuyu belediyeler vermez. Merkezi hükümet verir dedi. Evet. E, o şekilde bir müdahalesi oldu ama boş, boş bu, bu, bu, mü, bu müdahalenin hangi amaca yönelik olduğu konusunda biz Gürhan'da anlaşamadık. Evet. Evet. <gülüyor> Acaba kendi partisinin adaylarına mı bir uyarıda bulundu yoksa vatandaşa bir uyarıda bulundu da ben partinin adaylarının dışındakileri hayır benim parti dışındakileri seçmeyin yok çünkü onlara ben zaten <gülüyor> onlar demek değildir evet, gibi <gülüyor> Değil bir yaklaşımda olabilir evet diyor ki 12 milyon vatandaşın imarla ilgili problemi var e, mülkiyetle ilgili problemi var. Evini yapmış tapusu yok. Evini yapmış gaz bağlatamıyor. Evini yapmış imara aykırılık var. Peki böyle ne kadar daha devam edecek? Bu çile nasıl bitecek? Bu imar barışı konusu bu. Evet. evet. Gelin buraya bir çizgi çekelim ve el sıkışalım dedik. İmar barışının ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Yok bu 12.3 milyon o. Ama, ama o yok öyle... onu tap, tapıyı yönlendiriyor artık bunu hani imar başını yaptık bundan sonra on buçuk yani. milyonu evet. başvurmuş. Şimdi İnsanlığı. esasında tabii rakam 82 milyonluk bir nüfusu olduğu düşünülürse bu ülkenin rakam korkunç. Hani bunun e, e, şey gayrimenkul sahibi olabilecek nüfus nedir bunun içerisinde? 82 milyona bakmayın siz kaç konut vardı Türkiye'de 22 milyon 12 milyon. O rakam çok oldu? net olmadığı için bir e, yani böyle şey Bu civarda 82 milyon bin konut yok şu yani. anda. Ee, dolayısıyla bu on iki buçuk milyon çok ciddi bir. Evet, 105 falan deniyordu, 60 evet. deniyordu. Evet. Şimdi bu da yeni bir e, yeni bir şey. Yani bu evet. üzerinde durma değer bir konu. Şimdi Tapu nasıl ki... verecek? Tapu vermiyor, şey veriyor. Yani bir belge veriyor. Diyor ki tamam başvurdu, mahkemeni kaldırıyorum. E, cezasını ödedin, sen bir rolöveni yaptır. Rolöveni yaptır. Binanın güvenliği sana aittir. Ee, filan gibi rafları devamı ama, var. Ama Arkadaşlar, öyle. Ondan ciddi. sonra bir şey. Üsküdar'da mesela Binar'ın konuşması konuşmasında şey vardı. Yani Binar Hani tamam. Öyle mi? Tabi tabii. İmar barışını çıkarttık diyor bütün bunları anlattıktan sonra evet. hayırlı uğurlu olsun. İmar barışı iş, işin birinci adımı. İkinci adım artık yapı kullanım ruhsatı, ifraz, mülkiyetle ilgili konular çözülecek. Hı. Herkes rahatça evinin sahibi olacak. Evet. Deprem dönüşümü gerekiyorsa bu daha iyi bir şekilde yapılacak diyor ve yani bunu hemen hemen her gittiği ilçedeki konuşmalarında tekrarlıyor. Evet. Diğer adaylarda yani hangi partiden Hı. olduğu hiç önemli değil ama hemen hemen e, bütün partilerden adaylarda yaptıkları konuşmalarda artık direkt tapu dağıtımından bahsediyorlar. Bunun üzerine dün e, Sayın Erdoğan bir açıklama yaptı ve bunun sadece ve sadece devlet tarafından yapılabileceğini belirtti. Evet programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Evet çok teşekkürler sağ olun. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını bugün burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.